bir adam amelini ıslah etmedi mi amelini insan etmedi mi ne kadar zahirde insan olsa hakikatte hayvandır o. Hayvanlıktan kurtulamaz. Hangi hayvanın sıfatıyla sıfatlandıysa, o hayvan sıfatıyla yarın gömü kıyamette o sıfatla haş olur. Bu olacak mı böyle olacaktır. Herkesin içi dışı çıkacak. İçini dışına çıkaracak Allah. Yani zahirlerimiz batına batınlarımız zahire dönecektir gömü kıyamette. Gömüde kıyamette de adı gayrı at. Bu dünya başka bir aleme döndüğü gibi bu kainat insanın da işleri üstüne çıkacaktır. Mesela kimseyi yedirmek istemiyor, bacağının ağzına kemiği almış, ısırmış kendisi, hiç kimseye bir şey vermiyor. Kelptir o, köpektir. Köpek olarak haş olmayacak. Nar öyle gidecektir. Bu böyle olacaktır. Köpek bedava halk olmamıştır. Dünya ariminde gözünden gör, ona göre hazırlar. Akrep, yılan, eşek, şu, bu, insandan gayrı ne kadar mahlukat ilahi varsa, onlar her biri insanda bulunan amellerin birer sıfatlarıdır canlı olarak Allah halk etmiştir, göresin, ibret alsın diye. Gözünde perden yoksa görürsün, kendini insan edersin. İnsan etmek için de Hazreti Muhammed eczanesinden Hazreti Muhammed ezanesinden Kur'an meselesiyle ahlakını düzelteceksin. Kıl düzeltmeye gelmedin, huy düzeltmeye geldi? Kıl, Kıl düzeltmesi gayet de kolay. Beş yüz lira verirsin, vermesin, adama benzetir. Sakalına sakalını bu yümefere. Yirmi bin lira verirsin, bir elbise giyersin. İnsana belirlen elbise şeyler. Terzinin Berberin yaptığı insan olma. Allah'ın istediği gibi insan ol. Seni Allah gece gündür sabah akşam mağfretine, afuna çağırıyor. İnsanlığa çağırıyor. İnsanlığa davet ediyor. Yalnız namazdan oruçtan da işitmez. İrfan istiyor Allah. anın secde çürürse eğer amelini insan edin ise insan değilsin. secde çürüse dilin ise Bizlerin, devenin şeyi gibi kasır tutsa, bizlerin ile irfan lazımdır, insanlık lazımdır. O da Hz. Muhammed'in çizdiği yol, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun gösterdiği yola ayak atmaktır.